5 Mart Borsalarda ve ekonomik sistemde ilk gerileme işaretleri gelmeye başladı. Ekonomi uzmanları 2008'den farklı olarak merkez bankalarının ve finans kuruluşlarının müdahalelerinin fazla işe yaramayacağı görüşündeler. Kriz ilk defa ne finansal ne de dar anlamda ekonomik etmenlerden arzla talep arasındaki ilişkiden çıkmıyor. Kriz bedenden çıkıyor. Tempoyu düşürme kararını veren beden, bu genel koronavirüs terhisi durgunluğun nedeni olmaktan ziyade onun bir belirtisi. Beden derken genel anlamda biyolojik işlevden söz ediyorum. Oldukça hafif biçimde de olsa hastaların fiziki bedeni olduğu kadar muhakemeyle, eleştiriyle, iradeyle, siyasal kararlarla hiç bağlantısı kalmamış derin edilgenlik içindeki zihni de kastediyorum fazla karmaşık işaretleri proseslemekten yorgun, aşırı uyarılmadan depresyona uğramış, Kadiri Mutlak teknik mali otomatın karşısında kararlarının güçsüzlüğünden aşağılanmış durumdaki zihin tansiyonu düşürdü. Bu, zihin bir karar verdi demek değil. Tansiyonun asıl düşmesi, kararı hepimiz adına kararı verdi. Psiko çöküntü Psiko çöküntü günlükleri Aa! Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada